あのあなたの話はあな ウォンエビホレルトディアロンホコレエビホレルトロディアロンディケーパーラソーラインサルローレオセルンソーラソーラソンショルブードイザージャレサーハディカハディカムセズンビロトルサベイナシュアービハルアルバーアルバイドッツウォンアラスナーサムジャヘダヘアソンラ Çaba gösterirse, çaba gösterirse, yani münasebette bulunur sormanın altına. فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ O'na gusül vacib olur. مُتَّفَقُونَ عَلَيْهِ وَزَادَ مُسْلِمٍ وَاِنْ لَنْ يُنْزِلِ وَلَوْ مَنِيْ جَلْمَسَدَ Evet. Şimdi biz demiştik ki, normalde اَلْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ yani su sudandır. Bunun genel ulemanın yanındaki anlayışı şu demek, yani anca meni gelirse kişinin üzerine gusül abdesti gerekir. Ee, bunu zahiri şunu ifade ediyor. Yani bir adam eşiyle beraber olsa, lakin meni gelmese, bu adama şey yok, bu adama gutül gerekmez. Hadisin zahirinden bu anlaşılır. Lakin ikinci hadiste ise Müslümdeki ziyadesiyle beraber bir insan eşiyle cinsel münasebete bulunursa, geçen derste söylediğimiz şekilde. Yani ölçüsü neydi? Ölçüsü kıyıtanın kıyıtanda kaybolmasıydı. Öyle değil mi? bu gerçekleştikten sonra meni gelmesedahi kişinin ne yapması lazım gusul abdesti alması lazım bunu zahiri sanki zahiren birbirine çelişik gibi duruyor bunu arasını nasıl birleştireceğiz demiştik elmau minelmay dedik cumhur dedi ki yani bu İslam büyük dönemlerinde vardı işte sahiben bazıları işte bu hükümet vakıf olduklarından da vakıf olduklarından dolayı、evet. bu şekilde fetva vermişti、evet, i̇şte、biraz sesini、kaldırıyor. yükselt Ubeyb'in kalp gibi, Hazreti Osman gibi,、tamam. Hazreti Ali gibi,、tamam. Zeyd bin Sabih gibi. Tamam. Ee, daha sonra işte bunlar,、e, Ubeyb'in kalp bulunduğu bir ortamda ya, tartışıyor sahabeler.、Evet. Daha sonra meseleyi Hazreti Ayşe'ye götürüyorlar. Hazreti Ayşe de böyle olmadığını, işte、e, böyle bir şey,、e, hükmü onlara açıklıyor. Bu ikinci hadisteki hükmü. Evet. E, e, yani ihten-nitanı geçmesi,、tamam. e, geçmesiyle de okusun、e, gerekeceğini söylüyor. Evet.、E, bu, genel. Yani genel ulemanın iki hadisin arasını cem etme usulü bu. Ne? Birinci hadis İslam'ın ilk yıllarındaydı. İkinci hadis İslam'ın son yıllarındaydı. Yani bu bunu nesk etti demek istiyorlar. Yani、e, ikinci okumuş olduğumuz hadis, birinci okumuş olduğumuz hadisi nesk etti. İbn-i Abbas nasıl düşünüyordu? İbn-i Abbas diyor ki hayır ortada bir nesk yok. Bu zaten böyle. Yani başından beri böyledi. اَلْمَعُوا مِنَ الْمَعِذَا şey içindir, ihtilam olan insan içindir. Yani gece rüya gören insan içindir. Ki biz demiştik ki icma ile bir de Tirmizi'den bir hadisle söylemiştik beraberinde. Ya Resulallah adam rüya görür ıslaklık görmezse veyahut da ıslaklık görür de rüya görmezse diye soru sorulduğunda Peygamberimiz işi ıslaklığa bağlıyordu öyle değil mi? Adam uyandığında rüya görmüş ama hiçbir ıslaklık yok. Bu adamı gusül etmesine gerek yok. Ama uyandı, meni var ama rüyayı hatırlamıyor. Bu adamın gusül alması lazım dedik. İbn-i Abbas elmâ o minelmâ odur diyor yani o geçen derste anlattığımız yani adam ıslaklık görmüşse bu ihtilam içindir、e, diyor. Bu şekilde cem ediyor ama cumhur bir nesh olduğunu söylüyorlar. Evet şimdi burada dedi ki وَزَادَ مُسْلِمٌ Müslim ziyade etti ki وَاِنْ لَمْ يُنْزِلْ وَلَوْ مَنِيْ جَلْمَسَ بِلَى Şimdi hatırlıyorsanız biz bir şey söylemiştik. Burada bir karışıklık yaşayabiliriz. Şaz hadis nedir demiştik? Öyle mi? Sikanın kendinden daha sika olanlara veyahut da daha sika olana fark etmez. Ne yapması? Muhalefet etmesidir dedik. Yani ona muhalif bir rivayet getirecek. Şimdi mesela diyelim ki biz dedik ki اِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَ الْاَرْبَعِ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 Müslüman adamı da sika, öyle mi? İmam Bukhari'nin ravişi de adamından kastımız raviyi kastediyoruz. İmam Müslümanın ravişi de sika, İmam Bukhari'nin ravişi de sika. Gördüm mü? Onlardan sika olmayandan rivayet etmezler. Şimdi Müslümanın ravişi, Bukhari'nin ravişine muhalifet etti, öyle mi? Yani bir ziyade getirdi, onda olmayan bir ziyade. Normalde bizim şaz dediğimiz hadisin olması gerekmez mi bu? gerekmez. Neden dolayı gerekmez? Çünkü biz ne dedik? Dedik ki sika'nın kendinden daha sika olan birine muhalifet etmesidir dedik. Öyle mi bak? Muhalifet nedir? Muhalifet ayrıdır. Ziyade ayrıdır. Şimdi diyelim ki örnek veriyorum. Bu meclisten bir örnek vereyim. Ben burada bir ders anlatıyorum. Tamam mı? <gülüyor> diyelim ki işte Emre de Ahmet de mesela nedirler?、E, sika'dırlar. İkisi de Rabbi olaraktan. Meclis bitti buradan çıktılar. O dedi ki, hoca dedi ki mesela beş tane hadis ezberleyeceğiz. Dedi. Emre de dedi ki, hayır hoca dedi ki altı tane hadis ezberleyeceğiz. Şimdi burada bir şuzuz var. Neden? Çünkü beşle altı birbirine muharif olan şeyler. Öyle mi? Beşle altı birbirine... O diyor beş tane ezberleyeceğiz, o diyor hayır dedi ki altı tane ezberleyeceğiz. Bak ikisi farklı hüküm söylüyorlar, tamam mı? Burada biri birine muhalifet etmiş oldu. Lakin diğerinin buradan çıktılar. Dedi ki bir tanesi işte hoca dedi ki beş tane hadis ezberleyin. O da diyor ki evet hoca di beş tane hadis ezberleyin. Bir de dersi kendin az daha müzakeredin. Bak burada muhalifet yok. Burada sadece ziyade var. Tamam mı? Muhalifet nedir? Muhalifet olduğu zaman ikisinin birbirine bir zıtlık söz konusu olması lazım yani bir problem olması lazım ki şuzuz burada olur. Tamam, iki tane ravi'nin farklı getirdiği rivayette biri birine muhalifet ediyor. Yoksa mutlak ziyadelik, mutlak ziyadelik ne değildir? Şuzuzluğu gerektirmez. Hatta ne vardır? Mesela bir kaidede vardı, sika'nın ziyadesi makbuldur. Sika'nın ziyadesi nedir? Yani sika ravi'nin yapmış olduğu ziyade makbuldur. Sika ravi'nin ne zaman yaptığı ziyade makbul olmaz? Sika ravi kendinden daha sika bir raviye muhalif bir ziyade yaparsa o zaman bu şaz olur o zaman kabul olmaz. Anlaşıldı mı? Yani yoksa normalde biz dedik sikanın sikaya e, şeyi, e, muhalefeti şuzuzdur. Hani hadisleri okurken diyelim ki işte ikisinin ittifak ettiği lafız burası Müslüm'ün ravisi ekstra bir lafız daha zikretmiş. Bu ziyade olmuş oldu. Hükümden ama mesela şöyle olsaydı اِذَا جَرَسَ بَيْنَ شُعَ بِهَا الْاَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا オーサイド、ビリンジャーディセンメテ ب イキンジ و スムリアゼステ、ウェイン・ラムユンズイ、ブルダビシュズオールド。チングビリメニゲルセ、ウスルゲルキルドゥシュウゲルキルドゥシュウゲルキルドゥシュウゲルキルドゥシュウゲルキルドゥシュウゲルドゥシュウゲルドゥシュウゲルドゥシュウゲルドゥシュウゲルドゥシュウゲルドゥシュウゲルドゥシュウゲルドゥシュウゲルドゥシュウエイディセセイサ、ブノウムシュウウウウシュウエディセイディ Ondan bir düşük sikayın şeyi ne olmuş olur şaz olmuş olur. Eğer zayıf sikaya muhalefet ediyorsa zayıfın muhalefeti münker olur. Öyle mi? Diğerinin ki de mağruf hadis olur. Tamam? Burada anlaşilmeyen bir şey var mı? Yok. Demek ki normal mutlak ziyade zayıflığı ve şazlığı gerektirmiyormuş. Değil mi? Sikayın mutlak ziyadesi hatta mukbuldur. Ne zamana kadar? Başka bir ravi ile çelişti, çelişmediği müddetçe. Başka bir ravi ile çelişti mi o zaman bakarız yani yaptığı ziyade diğer sikalarla çelişti mi bakarız. Eğer muhalefet yoksa kabul ederiz, eğer muhalefet varsa en sika olanın rivayetini ne yaparız, tercih ederiz. Evet. Ve an Enes radiyallahu anhü kâle, Enes radiyallahu anhü dedi ki, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, なので、私は何をしてるの何をしてるの何をしてるの何をしてるの よくもはじめでできへん。 إن من من الله لا الحق المرأة قدنا إذا فهل على غسل غسل يستحي ファーヘルアルマラティミン م スリンカダナゴスルゲレクリミデルシーダーヘテルマウドウザマンカラーペガンベルミズディカ ا スラ ت ザマ ي ナアムエベティゲレクリデルシーダーラーティーマーソユウギョルディ r ザマンオナイネゲ e クリデルシーオナボーゲレクリディペガンベルミズハディト متفق ァクンアレイダ a m et 私の話はあたなたの話はあなたの話はあなたの話はあ د た ي ك は ق なたの話は ل なたの話はあなたの ل はあなたの話は ل なたの話 ل あなた ه 話はあなたの話はあなたの話 ل あなたの話はあなたの話はあなたの話はあなたの話はあなたの話はあ ي たの話はあなたの話はあなたの話はあなたの話はあなたの話はあなたの話はあなたの話はあなたの話はあなたの話はあなたの話はあなたの話はあなたの話はあなたの話はあなたの話 ي あなたの話はあなたの話はあなたの話は ن なたの話はあなたの話はあなたの話はあなたの話はあなたの話はあな Ve hal yakunu herze bu olur mu dedi. Ale dedi ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ne? Evet olur. Femin. E yine yakunu şebap. O zaman benzerlik nereden olur? Ne demek bu? Kadına kadından da çocuk benzerliğini alır mı ona? Mesela yani örnek. Nasıl oluyor bu? Çocuk doğdu zaman hem şeyden anne tarafından hem de oba tarafından. Şimdi ya ululer peygamberimize bir soru soruyorlar. ''Ey Allah'ın Resûlü'' diyorlar ve onlar Allah'ın Resûlü demiyorlar da tabii ''Ey Muhammed'' diyorlar bize haber ver, çocuğun cinsiyeti nasıl olur? Yani çocuğun kadın olması veyahut da erkek olması nasıl olur? Peygamberimiz diyor, eğer kadının suyu erkeğin suyuna üstün gelirse çocuk kız olur. Eğer erkeğin suyu kadının suyuna üstün gelirse çocuk erkek olur diye. Normalde kadının da kendi menisi var, erkeğin de kendi menisi var. hangisi diğerinden daha kuvvetliyse daha güçlüyse veya hangisi diğerinden daha üstün gelirse、işte、içindeki canlı sayısıdır vesaire biyolojik olarak o zaman ne olur? Çocuk erkeğin ki üstün gelirse erkeğe kadının ki üstün gelirse de kadına uyar. Şimdi burada şu var. Sahabe kadınlarından bir tanesi nasıl ki erkek rüya görüp ihtilam olduğu gibi kadın da rüya görüp ihtilam oluyor. Bunu peygamberimize sormak istiyor. Bunun hükmünü Lakin、e, önce ne yapıyor? Soru sormadan önce sorunun ön hazırlığını yapıyor. Neden dolayı? Çünkü bir kadının bu tip bir meseleyi sorması yani bazı örflerde kadının bu meseleleri konuşması、e, ayıp değildir mesela. Ama bazı yerlerin örfünde işte kadının bu tip bir meselede soru sorması ayıp olabilir. Yani insanlar tarafından <gülüyor> münker olarak karşılanabilir.、E, ondan dolayı ペガン・ベルミザ、アイ ا ッキルメダー・ラトリア、イン、ah ・ア・ラ <g ül üyor> ・ハ・ライア・スタヒ、ミネル・ハッケ、イン・ア・ラ・ハ・ライア・スタヒ、アン・ヤドリバ・メタル・マーバーウィディ・ダン・ファン・ア・フ o r カー、ア・ラ・シネイ、ウェア・タスティビス・イン・ユス・トゥネビシエイ、ウェネク・ベルミクトン、ハヤ、エッメス、ベ、ソロソノン・ダンソラ、ソロソノン・ダンソラ、ソリア。ペガン・ベルミザ、オナ、カダンダ・ボコン、エッケ、ア・ノードゥノ、カダン、リア・ギュー・ジャマン、 Ee, ne yapması gerektiğini kadını rüya gördüğü zaman onun da busur etmesi gerektiğini kadına açıklamış oluyor. Evet. Buanne Ayşe teradıyyallah anha qalat. Ayşe teradıyyallah dedi ki, benel Nabiü Sallallahu Aleyhissellem yazdı tasilu min arba'in. Dört yerde busur alırdı. Minel cenabeti, cenabetten dolayı. どういうことですか Normalde bizim daha önce anlattığımız dersi göz önünde bulundurarak cün, cünüplükten gusletmek Kur'an ve Sünnetle sabit olan bir şey Cuma gününün gusluğu ihtilaflıdır dedik gelecek zaten hicameden gusletmek bu yani böyle bir şey yok zaten hani insan hacamat aldı diye gusl almasının vacipliği veya uta böyle bir şey. وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ Ölü yıkadıktan sonra gusül, demiş ki bunda insan muhayyerdir. Yani hem Peygamberimiz onu yıkayan gusül etsin, onu taşıyan abdest alsın diyor dedik. İbn-i Ömer diyordu ki biz Peygamber döneminde ölü yıkardık, dileyen yapardı, dileyen yapmazdı. İbn-i Abbas da diyor Peygamberimiz elinizi yıkamanız yeterlidir. dedi sizin için. Ondan dolayı biz anladık, anlamıştık ki bu konuda muhayyerlik var. Yani isteyen istediğini yapabilir. Ama bunların içerisinde kesin olması gereken cünüplükten gusül. Evet. <gülüyor> Peki şöyle bir soru sorsak desek ki,、e, bu hadis sahih bir hadis olmuş olsaydı, bu hadis sahih bir hadis olmuş olsaydı, Buradaki hüküm ne ifade ederdi? Vaciplik mi, sünnet mi? Peygamberin fiili vücubiyete、yani, davet etmez. Mutlak fiil vücubiyete davet etmez. Ancak başka bir karineyle ne olursa <gülüyor> desteklenirse, söz gibi vs. Yani böyle bu hadis sahih olmuş olsaydı, gene bunların vücubiyeti bu hadisten ne yapılmazdı? Anlaşılmazdı. Evet. وَعَنْ اَب۪ي هُرَرَةَ رَضَيَ اللّٰهَا عَنْهُ ف۪ي قِسَّدُ اُمَامَةَ بِنْ اُوْزَلِمْ اِنْدَ مَا اَسْلَمَ Şuna bin Uthman Müslüman olma olayına anlat olayı hakkında bu Emirahın Nebi Salalallahü Aleyhisselam Nebi Salalallahü Aleyhisselam ona emretti en yadıtasıyla kusul almasını emretti o da bu akıl vaziyeti onu akıl vazıtlı yaptı ve aslı bu mütefakun aleyhi onun aslında mütefakun aleyh. Aslından kastı ne? Şu mebîn Uthman Müslüman olma kışası mütefakun aleyhdir. Peygamberimizin ona yıkanmayı emrettiği rivayet ise Abdurrazzak'ta geçiyor. Niye bunu söylüyoruz? Şundan dolayı, şayet yıkanma emri de Bukhari ve Müslim'de geçmiş olsaydı yazar Abdurrazzak'ın rivayetini değil Abdurrazzak, musannaf. Öyle değil mi? Musannaf'ın yazarı Abdurrazzak. Abdurrazzak'ın musannafından değil de nereden getirdi? Direkt sayhindeki rivayeti getirirdi. Öyle değil mi? Sayhindeki rivayet varken Abdurrazzak'takini getirmenin bir anlamı yok. Ancak takrircini yaparken zikredilebilir ama normalde en sahih kitap Bukhari ve Müslüm kabul edildiği için onu zikreder. Ha bir şeyi rivayet edip de aslı müttafak ona aittir diyorsa demek ki o rivayet etmiş olduğu kendi kitabını almış olduğu kısım Bukhari ve Müslüm'de geçmiyor yani rivayet etmiş olduğu kaynaktan geçiyor yani Sümmah buradaki bizi ilgilendiren kısmı Sümmah ve İbn Üsall'in Müslüman olma kısası Bukhari ve Müslüm'de geçiyor. Belki Resulullah ona gusül emretmesi. noktası Abdürazzak'ın Musa'nın lafında geçiyor. Kafir, Müslüman olduğu zaman kafirin gusül alması gerekir mi, gerekmez mi ile ilgili ne demiştik? Demiştik ki bazı anlar bu emirlerden dolayı ve cübbete devlet ettiğini söylüyor. Bu emirler hangisi? İşte iki tane sahabe, Suma bin Musa ve Kays bin Asım. Civa,、e, onlara emrettiğinden dolayı bunun vacip olduğunu söylemişlerdir. İşte Ba şey, bazı alimler de bunun vacip olmadığını işte on binlerce insanın Müslüman olduğunu işte lakin Peygamber Aleyhisselam'ın onlara böyle bir emrin olmadığını söylemişler. İşte bu olsa olsa müstahap olur demişlerdir. Ee, daha sonra o ilk gruptaki alimler cevabında ceva demişler ki işte bu zaten bilinen bir şeydi insanlar arasında işte Usaid bin Hudayr'ın kısasını vermişti. Daha sonra bir de Ebu Hureyla'nın annesinin Müslüman olma şeyini vermişti. Hani o haber verilmeden, emredilmeden yıkanıp da Peygamber Aleyhisselam'ın yanına gitmişti. Demiştik ki bu zaten bilinen bir şeydi. Bu zaten şeydi, vacip olan bir şeydi. Bilinen bir şeydi demişlerdi. Biz sonuç olarak demiştik ki işte eftar olan, Müslüman olan bir kişiye bunu söylemektir. Yani yıkanması gerektiğini söylemektir. Sünnet olan bu demişti. Evet. Tamam. Ve an Ebi Said'in Ebi Said'den Enne Resulallah'u sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ジュマーティー、ジュマーゴスル、ワジグンワジプル、アラクリルム h ルメン、ヘルブルー、ヘルブルー、ヘルブルー、ヘルブルー、ヘルブルー、ヘルブルー、ヘルブルー、ヘルブルー、ヘルブルー、ヘルブルー、ヘルブルー、ヘルブルー、ヘルブルー、ヘルブルー、ヘルブルー、ヘルブルブルー、ヘルブルブルー、ヘルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブ i n ルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブルブル Cuma günü abdest alan kimse güzel güzel yapmıştır. Wa meni tasale, kim de usul alırsa fal uslu iftall, usul daha iftandır. Rawağul pḫamsatu onu beş imam rivat etti. Vahsenahut trimziyu trimzi onu asen gördü. Evet. Şimdi <gülüyor> Cuma ussunu kim bize söyleyecek? Cuma ussunun hükmü neydi? Sen söyle. Neyden <gülüyor> söyleyelim? Bazı alimler, sahabelerden Ebu Kureyre, alimlerden de İbn Hazim olmakla birlikte bazıları Cuma Rusulü almanın vacip olduğunu söylemişler. Derdiler bu iki hadisi, de İbn Ömer, biz Cuma günü Rusulü almakla emin olunduk. Ve Peygamberimiz, kim Cuma günü yetişirse Rusulü alsın, hadislerini derdiler. Buna dayanak olarak demişler ki, Cuma günü Rusulü almak vaciptir demişler. Evet. Bazı alimler de Cuma günü gusul vacip diyeler demişler, müstahap diye demişler. Tabi bu zahiri emir olan hadislere bir karne getirmeler lazım vacip olmamın daire. Bunlar da sunenlerde geçen bir hadis ile ilgiliydilar. Peygamberimiz、evet. e, kim e, Cuma günü gusul abdest alarsa güzeldir, kim de gusul alırsa eftal. Evet.、Yani、eğer bir şey vacipse, bir şey de vacip deyse vacip olan vacip olmayandan daha eftal diye demmez. Bu eftal diyeceği aynı şeyler arasında. içeri hüküm bakımından aynı olan yerlerde kullanılır. Tabi birinci grup bu hadise zayıf kabul ediyor değil mi? Yani birinci grup bu rivayetini demiş ki buna bazı alimler zayıf da diyorlar. Birinci grup bu hadise zayıf diyenler var birinci gruptan. Evet. Bir de işte、e, Ebu Davud ibn Abbas ve Hazreti Ayşe'den şöyle bir nakül yapıyor.、Mesela、Hazreti Ayşe ibn Abbas diyor ki, mescid dardı ufaktı. İnsanlar da yön çalışıyorlardı, yönetimseler diyordu. İşte、Mescid'e gelince koku oluyordu, insanlar rahatsız ediyorlar.、Yani、Peygamberimiz de eğer usulü atsanız, söyledi. İşte İbn-i Abbas daha sonra Allah Müslümanlara imkan verince, mescit gelirseyince, onlara、yani、misafir giymeyince bu hükmün kalktığını、yani、böyle olmadığını söyledi.、Yani. Ve bu da peygamberliğin bir hükmün şey. Hükmün kalktığını değil yani artık gerek o yani. Hani artık böyle bir imkan var artık gerek yok. Yoksa hükm kalktı ayrı bir şey. Hani hükm kalktı sanki Peygamberimiz hükmü kaldırdı gibi anlaşılıyor. Hükm kalktı değil de yani Hani artık gerek yok böyle bir şey. İşte burada Peygamberim bir şey. Tamam. Yani şayet vacip olsaydı leu ictesel tum demezdi Peygamberimiz. Hani o gün için Peygamberimiz öyle diyor. Belki onu söyleyecektin. Evet. Peki sonuç olarak sonuç. Sonucu söylemedin. Cumadan gusül almak vaciptir, mustahkedar. Lakin çok tehlikeli bir sünnet olduğu için terk edilmemesi gerekiyor. Öyle değil mi? Evet. Kendi Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vessellem, Rasulullah Sallallahu Sallen yakarı oner Kur'an'e Kur'an okuturdu. Melen mi yakun? Cünüben. Cünüp olmadığı zamanlar Kur'an okuturdu. Rwa al-kamsatu onu beşimag rivayet etti. Vaha da lafzut trimziyyi vhasenahu. Vaha da lafzut nerede yazıyor? Tamam.、E, lafız bu lafız temizliğindir ve hasenatı onu hasenaho, onu sahik görmüştür. Vasaheha bu İbn Hıbban, İbn Hıbban sahilemiştir. Bayıfın. Bu hadiste nasıl bir hüküm çıkar? Hüküm çıkar. Nasıl? Normalde, Normalde yani bu hadisi sahik kabul edersek, çünkü diyor ki Peygamberimiz bizden Kur'an okuturdu, cünp olunmadığı müddetçe. Yani bu hadisten、e, zahiren anlaşılan cünüb, Kur'an okuyamaz、e, hükmü. Şimdi normalde bu hadis zayıf bir hadis. Neden dolayı bu hadis zayıf bir hadis? Çünkü bu hadisin ravilerinden bir tanesi、e, Abdullah İbn-i Seleme El-Kûfî diye bir tane ravî. Bu ravîde ne? Bu ravîde ihtilat sahibi bir ravî. Şimdi normalde biz、e, mustalah olarak ihtilat ne demek? Bir insanın karıştırması demek. シンディーノッマルデメサビスイッティラツタナナルキャンディオスイッティラツシンディオスキーフェムソウルハフゼインキャンデラゼメンフェシャズウアララインオタリアンフェルムトリトウキュトウハフスイアンハフゼンキュトゥルーエアスソナダンハスロウウォルサーブナイキティララビディアンキギュウエンデ İyi bir ravi, sika bir ravi, güzel rivayette bulunuyor. Lakin adam belli bir yaşa geldikten sonra yaşlılığın etkisiyle veyahut da yazdıklarını kaybetme artık neyse herhangi bir sebepten genelde yaşlılıktan oluyor yani yaşın ilerlenmesinden karıştırmaya başladı. Yani mesela diyelim ki dün diyordu ki adam hadis verirken işte mesela örnek veriyorum sadece. İşte peygamberimiz bize sürekli Kur'an okuttururdu birinci rivayeti adamın. İkinci rivayeti cünüp olunmadığı müddetçe bize namaz kıldırırdı diyor mesela. Adam bu iki rivayete ayrı ayrı rivayet ediyor. Yaş geldi seksene değdi, kafa artık karışmaya başladı. Adam tuttu iki hadisi kafada birleştirdi. Ondan sonra diyor ki Peygamberimiz bize、e, cünüp olunmadığı müddetçe Kur'an okuttururdu. Alimler bu tip ihtilat yapanları yani bu bir örnek ya bu böyledir değil bu sadece bir örnek olarak verdim.、E, bu tip ihtilat yapanları yani hadisleri karıştıranları Bunlara muhtalit demişler ve bunların hükümlerini ayırmışlar. Ne demişler bunların hükümleri için? Demişler ki ihtilat yapan râvinin, sika olan râvinin ihtilattan önceki rivayetleri makbuldür. İhtilattan sonraki rivayetleri nedir? Makbul değildir. Yani kesinlikle makbul değildir. Bilinmezse, yani bu rivayet ihtilattan önce mi yoksa ihtilattan sonra mıdır diye bilinmezse, ihtilattan sonraymış gibi muamele yapılır ve kabul edilmez. demişler. Eğer hangi dönemde rivayet ettiği belli değilse ihtilattan sonraymış gibi muamele yapılır ve kabul edilmez. Bu ravinin bir rivayeti de ihtilatından sonra yapmış olduğu bir rivayet. Yani Abdullah İbn-i Seleme El-Kufi'nin yapmış olduğu bu rivayet ihtilat döneminden sonra yapmış olduğu bir rivayet. Ondan dolayı normalde zaten bu rivayet şey değil. Bu rivayet makbul değil. Evet. Şimdi o zaman Bize Cünüp Kur'an okuyabilir mi, okuyamaz mıyı kim söyleyecek hükmünü? Cünüp Kur'an okuyabilir mi, okuyamaz mıyı? Kim söyleyecek? Normal genel konuyu, delillerini, ihtilafı vs. Evet. Cünüp demiştik ki normalde Cünüp Kur'an... Hakkına yarar ne dakika sen el parmağı mı kaldırdın? Sen söyle, heh. Sen söylemiştin onun için o söylesin bir defa. Evet. Abi biz demiş ki Ali, Ali'den her sene dağılış、şey、yazar dağılıyor. Mavisinde、mütekellim üzerine konuşulduğu, zayıf olduğunu、e, söyleyen birazcık isim. Ondan sonra ikincisi ise işte bazı alimlerde bulunan bu hadisten Kuran okuma çıkmıyor, çıkmaz demişler. Üçüncüsü ise demişler ki bu Adi Radıhan dayanan、e, mevkul bir hadistir. Peygamberden de mevkul bir hadisi değildir. Demişler. Daha sonra bu uykumunu kabul edenler, başka bir hadisler getiriyorlar. İşte Peygamberimiz ben Kur Cünüpli, Kuran okumayı helal görmüyorum. メッシディンメッシディンハイズルヴェジュニブンメッシディンメッシディンアラハルブルムラブノサンキャラシディンギブイブレムイブネアバサンマウフトルハイヤーザイフトルハイヤーディアレムイオイブネアバサンハディシディンイラオヒルヴェッシディンウラリジュニブンハディ O da nerede geliyor? 133. hadis bizim kendi kitabımızda. Hz. Ayşen'in rivayetini getirmiş. Sanki iki mesele karıştı gibi geldi bana. Ben mi karıştırdım yoksa? <gülüyor> evet. Sen söyle. Bir yazar, cünürlük bir kimse Kur'an okuyan azıyor. Tamam. Devlet olarak da bir peygamberimize Kur'an okumaktan hiçbir şey men etmezdi cünürlük dışında. たまん。 كل يحيانه افعلي يفعلوا تتوفي تتوفي غير بالبيت よし Bir de delil neydi? اَدْدَلِيلُ عَدَمُ الدَّلِيلِ Delil, delilin neydir? Delil, delilin olmamasıdır. Yani bir konuda haramlık veya helallih hükmü iddia eden birinin, yani şer'i hükümlerden birini iddia eden birinin delil getirmek onun üzerinedir. Öyle değil mi? Delil de nedir? Sarih ve sahih olacak demiştik yani. Her adamın söylediği, mesela şimdi ben diyorum ki dersinizi çalışmanız gerekir. Niye? Çünkü Allah diyor namazı kılın, zekatı verin. Bu delil olmaz. Öyle değil mi? Yani normalde bu kendi içinde bir delildir. Ama benim zikretmiş olduğum o hükme. Yani ben diyorum ki şer'en derslerinizi çalışmanız vaciptir. Mesela diyorum örneğin. Akabine delil ve akimus salate vaatuz zekate diyorum mesela. Ee, bu ne oldu? Şimdi bu olmadı. Neden? Sağlam olsa bile delilim konuyla bağlantısı yok benim delilimin. Veyahut da dedim ki mesela、işte、derslerinizi çalışmanız vaciptir. Çünkü Peygamberimiz buyurdu ki her talebenin dersini çalışması farzdır. desem. Bu bir delildir ama sahih değildir. Yani sarihtir hükmü gösteren ama sahih bir delil değildir. Niye? Çünkü uydurmadır. Bu yani hani aslı aslı olmayan、e、bir rivayettir. Ondan dolayı bir şeyin delil olabilmesi için hem sarih hem de sahih olması lazım. Hükme delaleti açık, sarih hem de sahih. Yani peygamberimizden sadır olduğu, bize ulaştığı yolun sağlam olması lazım. Bu konuda da böyle bir delilin olmadığını ne yapmıştık? Söylemiştik. Evet. Evet. Tabi konunun delilleri sadece bunlar değildi. Yani birinci grup mesela bu rivayeti getiriyorlardı. Hazreti Ali'nin rivayetini işte getiriyorlardı. Bu zayıf demiş olduğumuz rivayeti. Sonra Abdullah İbni Ravahan'ın rivayetini getiriyorlardı. Öyle değil mi? Abdullah İbni Ravahan'ın rivayetini getiriyorlardı. Ondan sonra başka kimin rivayetini getiriyorlardı? Evet. Abdullah İbni Ravahan'ın rivayeti vardı. Mesela onların... Kur'an okunmaz, Cünüb'ün Kur'an okumayacağına dair o rivayeti de kendilerine delil getiriyorlardı. Başka? Aklınıza gelen var mı? Abi ben, ben Kur'an'ı helal görmüyorum. Kur'an okumaya helal görmüyorum. Mücaklü'ye... Kur'an okumaya ve mescide girmeyi helal görmüyorum. O hadisi söylemiştik Allah. Yok, onu hadis kitaptaki şeydi. Ben Ayızli'ye ve Cünüb'e mescidi helal görmüyorum diye. Ne、yani、kitapta olan hadis? はい。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 Hakimiz yardede çünkü bu onun daha canlı yani daha canlı olmasını sağlar diyor. Hüküm zaten açık yani hani bu konuşulacak üzerine bir şey yok. Sadece burada hakimin hakimin kitabın ismi ne? El Mustedrek. Hakimin kitabının Bukhari ve Müslümün kitabıyla ilişkisi ne? İmam Hakim, Bukhari ve Müslüm biz demiştik ki、e, üzerinde ittifak edilen sahipleri kitaplarına almışlar. Yani her sahih olana değil, üzerinde ittifak eden, onların yanında mutlaka müttefek olan hadisleri. Mesela İmam Bukhari ne diyordu? Ben bu kitabıma yani üzerinde icma olmayan hadislerden başkasını almadım、e, diyordu mesela. Veya o da ben şu kadar sahih hadisleri terk ettim. diyordu mesela yani her sahih olanı almamışlar en sahih olan hiç o üzerinde rubar olmayan kendilerinin yanında hadisleri almışlar daha sonra müstedrek diye bir ilim gelişmiş müstedrek ilmi ney müstedrek ilmi şu bir müstedrek bir de mustaḫrac kitapları var müstedrek kitapları bir de mustaḫrac kitapları müstedrek kitapları Bukhari ve Müslümün şartını ele alıp Bukhari ve Müslümün kitaplarını almadığı hadisleri o şartları gözetenek yani Bukhari ve Müslümün şartlarını gözetenekten o hadi ona uygun hadisleri toplayıp yeni bir kitap oluşturmak İmam Hakkim bunu yapmaya çalışmış bir de Mustaqrashler var Mustaqrash ne yapmış Bukhari ve Müslümün senedini kullanarakta aynı、e, Bukhari ve Müslümün、e, metinlerini Kullanaraktan farklı senetlerle aynı hadisleri rivayet etmişler. Yani mesela Bukhari ve Müslüm bir senetle bir hadis rivayet etmiş, onlar o metni almışlar, ona başka yoldan gelen, yani diğer yollarını da bulmuşlar. Bu şekilde iyice kuvvetlenmiş olmuş, yani hadis farklı farklı yolları sabit olunca iyice kuvvetlenmiş olmuş. Şimdi yalnız burada şöyle bir sorun var. Yani İmam Bukhari ve Müslüm ikisi de şartlarını açıkça söylememişler. Yani mesela oturup şöyle benim şartlarım, bir hadisi kabul etme şartlarım şudur. Bir işte şu, iki, bu, üç, bu böyle bir şey yapmamışlar. Bunu böyle yapmadıklarından dolayı insanların bu Bukhari'nin ve Müslüm'ün şartına uygundur sözü araştırmaya tabi olması gerekir. Çünkü İmam Bukhari ve Müslüm kendi şartlarına ortaya, mesela hakimin çok hadise bu Bukhari ve Müslüm'ün şartı üzerinedir dediği hadis uydurma hadis. çıkmış. Daha sonra alimler üzerinde araştırma yapınca mesela hadislerin uydurmu olduğu、e, ortaya çıkmış veya çok şiddetli zayıf oldu、e, ortaya çıkmış. Ondan dolayı Bukhari'nin ve Müslümün şartı naz kılımlı şartlar değil. Yani benim hadis kabul ederken şartlarım şu dur şu dur şu dur değil. Herkes araştırmış kendine göre bazı şartlar tespit etmiş demiş ki Bukhari'nin ve Müslümün şartları budur. Mesela Kadi ibni Arabi yani Malik'i mezbinden olan o zindık mülhid ibni Arabi değil yani. Ee, diyor ki Bukhari ve Müslüman sahat şartlarından biri hadisi en az iki rabini rivayet etmesidir. Mesela yani normalde böyle bir şart yok. Bukhari'deki ilk hadis ve son hadis buna muhalif mesela yani birinci hadis kitabın başlangıcına gel hadis de bu şarta muhalif. İnne mel amal u bin niyat hadisi de buna、e, muhalif çünkü sadece Hazreti Ömer、e, rivayet ediyor. Ondan başka sebep hadisi sahip bir yollar rivayet etmiyor. Son hadis de muhalif yani. Bukhari'nin tahiric etmiş olduğu son hadis olan işte kelimetani、e, şey, hadisi meşhur. Hani iki kelime vardır ki, Rahman'a sevimlidir, mizanda ağırdır, dilde hafiftir. Subhanallah ve bihamdi, Subhanallah'in azim、e, hadisi. Ebu Rey'le tek rivayet etmiş mesela. Ama bir alim bunu Bukhari'nin veya şartı olarak söyleyebilmiş. Ondan dolayı birinin Bukhari ve Müslüm'ün şartı üzerine Rivalet ediyorum dediği hadis araştırmayan olmasın lazım tabi olması lazım. Hakimin müstedeliğindeki hadislerde mesela İmam Zehbi üzerine yani kitabı kontrol etmiş baştan sonra içerisinde birçok zayıf, birçok uydurma hadisin olduğu bir kitap tabi sayi hadisinde çokça olduğu bir kitap ve İmam Hakiminin büyük özelliği ney? Mütesahil oluşu. Mütesahil ne demek? ブイキシネルルブイキシネルブイキシネルブイキシネルブイキシネルブイキシネルブイキシネルブイキシネルブイキシネルブイキシネルブイキシネルブイキシネルブイテシネルブイキシネルブイキシネルブイキシネルブイキシネルブイキシネルブイキシネルブイキシネルブイキシネルブイキシネルブイキシネルブイキシネルブイキシネルブイキシネルブイキシネルブイキネルブイキネルブイキネルブイキネネルブイキネルブイキネルブイキネネルブイキネネネルブイキネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネネ どうもありがとうございました。<音声> kısmı. Bunu ravinin kendi eklediğine dair bazı alimlerin görüşü var. Yani hadisin aslının كَانَا رَسُولُ اللّٰهِ يَنَامُ وَهُوَ كُنُوبٌ Cünüp olduğu halde uyurdu şeklinde olduğunu Ebu İshak denilen ravinin Esvet'ten Esvet de Ayşe'den bu hadisi normalde nakletmiş. Ebu İshak denilen ravinin yani Ebu İshak olur tabi bu şekilde. Ebu İshak olan ravinin Esvet'ten bunu işitmediğini kendinin bunu eklediğini Yani işte hani min gay yani o demiş ki kendi Rasulullah yenen vahvajcunup'un peygamberimiz uyurdu cunupken o da şeyi eklemiş hani gusül almaz diye ifade etmek için min gayri yemezsem eğer cümlesini eklemiş sonra ki rabbiler de bunu hadisin metninden zannetmişe tabii normalde hadisin tahkik edenler yani hadisi tüm yollarıyla araştıranlar bunun da hadisin lafızından olduğunu söylemişler. Demiştik ki bu hadisle ilgili nasıl bir、e, görüş var? Bu hadisten dolayı bazı alimler、e, kişinin gusül ve abdest almadan hani bu hadisin zahiriyle uyuyabileceğini söylese de、e, diğer alimler Peygamberimizin özellikle Hazreti Ayşe'nin yani yine rivayetinde cünüp olup uyumak istediğinde gusül, abdest alır buyurdu. Yine Ömer İbnil Hattab'ın ve Ammar'ın ve başka sahabelerin peygamberden rivayetinde Peygamberimize sorulduğu zaman cünüp yemek içmek ve uyumak istediğinde ne yapsın Ya Resulallah denildiğinde ee, abdest alsın, yani namaz için abdest alır gibi abdest alsın sözünden buradan kastın gusül suyuna dokunmadan uyurdu. Yoksa Peygamberimiz abdesti ne yapmazdı? Abdesti terk etmezdi. Evet. Ve ana Aişe Teh radıyallahu anh hakaret Aşe radıyallahu anh dedi ki Ken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ize ırtesele minel cenabeti cenabetten zikil aldığı zaman フェアウォーフェアウォービアミニーアラシマリリソーエリザーエリザーエリザーエリザーエリザーエリザーエリザーエリザーエリザーエリザーエリザーエリザーエリザーエリザーエリザーエリザーエリザーエリザーエリザーエリザーエリザーエリザーエリザーエリザーエリザーエリザーエリザーエリザーエリザーエリザーエリザーエリザーエリザーエリザーエリザーエリザーエリザーエリザーエリザーエリザーエリザーエリザーエリザーエリザーエリザーエリ E, Fî usûl-i şâri、e, Saçlarının diplerine、e, parmaklarını, parmaklarını sokardı. Sümme hafene alâ re'sihi Selâta affenâtin Sonra、e, üç kere su, Başından、hmm. aşağıya su dökerdi. Sümme afâd-ı alâ Sâir-i cesedihi Sonra bütün cesedini、e, Yıkardı. Ya, ya, ya, o, o var mı? O Yok. Sümme <gülüyor> afâd-ı suyu boşaltır da Alâ Sâir-i cesedihi tüm bedenine Sümme agasere sonra yıkardı ricleyi, ayaklarını. ayaklarını yıkardı. どうもありがとうございました。 やらをと。 El ile suyu şey yapma yaptı böyle el ile suyu ne diyorlar ona yani el ile hani、e, suyu şöyle süzdü yani el ile mesela elini vuraraktan suyu kurutmaya、e, çalıştı şimdi、e, biz demiştik ki bu meymona annemizin riwayetiyle Aisha annemizin riwayeti Peygamber Aleyhisselatu Vesselamın guslünün sıfatını bize anlatıyor Peygamberimiz banyoya girdiği zaman gusül almak için önce ellerini yıkar daha sonra abdest alır Daha veya ota da önce ellerini yıkar, daha sonra、e, cinsel uzvunu yıkar, daha sonra abdest alır, daha sonra başını, saçını güzelce emin olduktan sonra yıkadıktan sonra parmaklarını da diplerine sokup, sonra bütün bedenini ne yapardı? Sonra bütün bedenini yıkardı. Bazı rivayetlerde ayağını、e, yıkardı. Yani gusül bitikten sonra ayağını ne yapardı? Ayağını yıkardı. Şimdi normalde ayağının yıkanacağıdır. Allah uvalem yani o günki şartlarda ayağa toprağı bulanmış olabilir vesaire. Ama normalde abdest abdest alırdı da ayakları abdestle beraber yıkmıyor. Sonra bir daha ayaklarını bir sebepten dolayı yıkmış olabilir. Ee, bu rivayette Peygamberimizin gusülün sıfatını anladıktan sonra burada diyor ki sonra ben ona mendil getirdim o mendili reddetti. Buna dayanarak bazı alimler Peygamber、e, Sünnet olanın Kişinin havlu kullanmaması olduğunu söylemişler. Peki bu isabetli bir görüş mü? Buna dayanarak sünnet olan havlu kullanmamaktır. Görüşü isabetli bir görüş mü? Bazı rivayetlerde işte Peygamberimizin cübbesiyle kuruldu. Sen Nesâyideki bir rivayette Peygamberimizin cübbesiyle kurulandığı rivayeti var. Ayrıyeten bu rivayetten de bu çıkmaz. Niye çıkmaz? Farklı bir sevap、şey、veya、işte、o mendil getirilen mendil kirli olmuş olabilir.、Yani、farklı bir sevap、şey、olabilir. Yani sırf bundan dolayı, sırf fiilden dolayı bir şey üzerine hüküm mühendilmez ve söz olması lazım ümmitte. Vâqi'atü ayn. Yani aynı bir vâqa, özel bir vâqadan genel hüküm çıkarılmaz hiçbir zaman. Özel bir vâqadan hiçbir zaman genel çıkarılmaz. Yani mesela bu tip şeylerde şöyle bir ibare okuruz. Vâqi'atü aynin la te'um. Yani aynı bir vakadır. Bundan hüküm genelleştirilmez, genelleşmez bu. Niye? Öyle, aynen öyle. Çünkü bu bir defa burada başlangıç olarak Resulullah'ın evinden biri kendisine havlu getiriyor kurulanması için. Demek ki normal âdeti Peygamberimizin havluyla kurulanmaktır. Öyle değil mi? Demek ki normal âdetinde böyle bir şey var. Ama o şeyi kabul etmiyor o anda. Mesela orada şöyle bir şey deseydi. İşte ben havluyla kurulanmam deseydi mesela.、Yani、o zaman derdi ki sünnet olan Kavuluyla kurulan mamaktır, öyle mi? Ama öyle bir şey demiyor. Kavuluyu sadece almıyor yani, geri iade ediyor. Peygamberimiz kendisi ne yapıyor? Kendisi、e, kendi eliyle kuruluyor. kuruluyor. Dediğimiz gibi bu birkaç sıcaktır, serinlemek isteyebilir, günahlarının dökülmesini istediğinden dolayı terk etmiş olabilir, getirilen kavuluğu içi kaldırmadığından dolayı böyle bir şey olabilir. Allah balem. Yani bundan sünnetlik hükmü ne yapmaz çıkmaz? Evet.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 Fekale buyurdu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La <gülüyor> çözme inneme yekfi ki e, e, Sana ancak sana yeter En tehti ala re'si ki Selatı、e, eteyatin、e, Başının üzerine、e, üç, üç kere su dökme sana yeter Üç avuç yani üç veyahut da o gün ki kapla Üç tane su dökme Senin için ne yapar? Senin için yeter Normalde biz demiştik ki Kadın gusülde ve tüm hükümlerde Yeni bir delil gelinceye kadar erkekle aynıdır. Nasıl ki erkek tüm saçını yıkayıp、e, onunla hatta dibine kadar suyu ulaştırmakla mükellef olduğu gibi kadın da böylece mükelleftir dedik. Lakin Ümmü Seleme Peygamberimize soruyor. Bağlamış olduğum saçımı cünüplükten yıkanırken açayım mı Peygamberimiz açmasına gerek olmadığını suyu üç kere dökmesinin kendisi için yeterli olduğunu söylüyor. Buradaki bu hayız rivayetiyle alakalı Bazı alimler bunu sahih kabul etmişler. Bazı alimler buna şaz demişler. Özellikle Hanbeli mezhebinin alimleri bu hayız lafzına şaz demişler. Demiştik cumhura göre hem hayızda hem cünüplükte kadın ne yapabilir? Kadın saçını açabilir. Çünkü bu rivayeti kabul ediyorlar. Hayız rivayetini de kabul ediyorlar. Soru onun için ne oluyor? Hayızda ve cünüplükte açabilir miyim? Oluyor. Lakin、e, özellikle İmam Ahmet ve işte mesela İbni Kayyum veyahut da Hadis'in senedini araştıranlar hayız rivayetinin şaz olduğunu sadece cünüplükte kadını açabileceğini cünüplükte açmayabileceğini ama hayızda mutlaka açması gerektiğini söylemişler demiştik. Biz demiştik ki asıl olan nedir? Yani böyle bir durumda kadının saçının köklerine suyu ulaştırmış olmasıdır. Ondan dolayı bunu yapabiliyorsa sorun yoktur. Evet.、Bağın、Ayşe radıyallahu anh hakaret Ayşe radıyallahu anh dedi ki ビジはみで見つはみんなで見つで見つけたら、あなたはみで見はみんなで見つけたら、あ見なたはみんなはみん見なたははみんなで見つけたら、あな見つけたら、あなたはみんなで見つけたら、あなたはみ見つなたはみんなで見つけたら、あなたはみんなで見つけたら、で見つけたら、た yazarın işte mescide girebileceğini söylediğini giremeyeceğini söylediğini bunu da ayetten Nisa 43 ayetinde işte namaza yaklaşmayını namaz yerlerine yaklaşmayın tefsirini aldığından dolayı almıştır. Bir de payızlı kadınların işte musallardan uzaklaştırılması bir de sahabenin işte ata, atanın söylediği işte sahabe normal abdest alırlardı. ve şey normal aptestalarla da ve otururlardı, otururlardı. şey otururlardı, mezitte otururlardı. şeyi ne alıyorum? Biz dedik ki. Bir de buru ayet. Bir de buru ayet vardır. Şu、i̇şte、biz dedik ki normalde işte peygamber. Vesaire... Ayet delil olmaz ilk başta. Çünkü ayetin iki tefsiri var. Zahir olan namazdır. Namazdan sarf etmek, musallamanisı vermek için de bir hiç bir şey yok. Ve bu tefsire muhalif olan sahabeler de vardır dedik. İki. Bu innillahul mesjideli hayiden ve lajun bin hadisi zayıftır. Neden dolayı zayıftır? Çünkü senedinde Cüsra İbni Decace diye bir, Cüsra Binti Decace diye bir kadın var. Bu da muhtariptir. Yani kadının hali çok gariptir. Hatta İmam Bukhari diyor ki, ''İndehü indehâ acayip.'' Yani çok acayip şeyler vardır onun yanında, haberler vardır onun yanında. Bu hadis zayıftır dedik.、E, Said İbni Mansur'un sünnetinde rivayet etmiş olduğu, hani sahabe cünüp oldukları zaman abdest alıp bu,、e, buna hiçbir şekilde... E, delaret etmez、e, dedik zaten、yani、gusül alıp oturmamışlar yani yine abdest alıp、e, gelip mezhitte oturmuşlar bilekç cümbün mezhitte oturabileceğini、e, göster, abdest almaları başka bir nasla yani sahabe zaten cümbükken yerken içerken uyurken、e, gusül ertelediklerinde abdest aldıklarını、e, söylemiştik zaten bir de ne demiştik bir de musalla hadisi var demiştik musalla hadisine gelince de demiştik、e, onun bir rivayetinde peygamberimiz namazdan uzak durun. E、diyor demiştik kasıt nedir orada kasıt、e, namazdır demiştik iki ayrıyeten、e, orada onlar namazları camide değil namazgahta yani musalla da、e, başka bir yerde、e, dışarı bir yerde kılardı demiştik、e, bundan dolayı da ayrıyeten demiştik ki、e, işte Hazreti Ayşe'ye tavaf dışında her şeyi yap o da mezhede girecek hayısken bu çok açıktır nettir ayrıyeten demiştik mezhede süpüren kadın mezhede hizmet eden kadın Mescidde yatıp kalkan kadın, bu kadın mescidde yatıyordu kalkıyordu, bu kadın işte hayızdı demiştik, başka?、Yani işte、gençken şeyde mescidde uyurdum, başka? Başka sahabelerin nasıl? Başka, Ashab-ı Suffa yani. Hı hı. Bunlar hep demiştik nedir? Bunlar hep mescidde cünüp ve hayızının bulunabileceğine dair delildir. Bazıları bu hadisi şundan dolayı kabul eder. Bunlar çok karşılaşacağımız için söylüyorum, yani özellikle fukhul mukaran, kitaplarını okuduğumuz zaman yani mezheplerin fıkhını anlatan, delillerini alan, delillerini değerlendiren. Şimdi Ebu Davud, Sünneli'nin başında şöyle bir şey diyor. Ben diyor, bu kitapta çok şiddetli, zayıf olanları beyan ettim. Hangi hadiste sustuysam, bu demektir ki o benim yanımda salihtir. Yani kendisiyle amel edilmeye uygundur. Ebu Davud'un böyle bir sözü var. Yani ben Bu kitapta şiddeti çok、e, zayıflı şiddetli olanlara beyan ettim. Neden de sustuyorsan bu demektir ki o benim yanımda salihdir diye. Ondan dolayı bazı alimler der ki: Rawa hu Abu Dawud ve sekete anhu. Abu Dawud rivayet etti ve sukut etti. Bu hadis için mesela özellikle yapılan şey. Abu、e, Dawud sukut ettiyse o zaman bu Abu Dawud'un yanında sahihdir.、E, yani o zaman hadis sahihdir、e, gibi bir sonuç、e, çıkıyor. Lakin bunu mesela her alim bunu kabul etmemiş yani İbn Hacer, İbn Kesir, İbn Munde vesaire bu konu hakkında araştırma yapan alimler Ebu Dawud'un her sustuğu hadisin sahıh olmadığını, biraki susmasına rağmen bazı hadislerde zayıflık bulunduğunu tespit etmişler. Ondan dolayı bu kural yani üzerinde ittifak edilmiş bir kural değil. Yani bunu gördüğümüz zaman bütün hadisçiler Bu kural üzerinde ittifak etmemişler.、Yani、Ebu Davud'un sustuğu her hadis, kendisiyle ihticac edilebilecek bir hadistir. Ee, böyle bir kural üzerinde ittifak edilen bir kural değil. Evet. وَاَنْهَا آلَتْ عَشَرَ دَوَانَا قُنْتُوا اَغْتَسِلُوا اَنَا وَرَسُولُ اللّٰهِ سَلَى اللّٰهِ وَاَسْلَى مِنْ اِنَا اِمْ اَيْمَاهِدِينَ رَسُولُ اللّٰهِ وَاَنْ بِرْقَبْطَنْ قُسُلَ دَلْدِكَ تَخْ Ellerimiz birbirine çarpardı. Bilgi、e, e, o kapta mineral cenabetten temizlenirken. Evet.、E, Muttakkon Ali'yi, muttafukun Ali'tir. Zade ibn Bibban, ibn ibn ibn ibn Ziyadesi, Umar <gülüyor> Taqi. <gülüyor> <gülüyor> Ey dina. Yok mu sen de o kadar mı? Bu hadis sen ne hüküm olarak çıkar? Bir adamla kadının. eş yani kadınla kocanın, eş olanların beraberce gusül yapabilecekleri buradan çıkar. Yani aynı anda, beraber aynı banyoda, aynı kaptan gusül alabilecekleri ortaya çıkar. Bazı alimler de bu hadise yine dayanarak erkeğin eşinin avretine, kadının da erkeğin avretine bakmasında bir beis olmadığını söylemişler. Evet. وَعَنْ اِبْنِ هُرَيْرَةَ Ebi Hureylete. وَعَنْ اَبْي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ اَبْي هُرَيْرَيْرَيْرَيْرَيْرَيْرَيْرَيْرَيْرَيْر どうしたらどうしたらどうしたらどうしたらどうしたらどうしたらいいのか Ahmet, İmam Ahmet ile Ayşe'ye gıdalarından benzerine duvar etmiştir. وَفِيْهِ رَعَوِنْ مَكْهُولُنْ Onda meçhul olan bir ağrı vardır. Evet. Şimdi normalde bu、e, hadiste kast edilen yani her kılın altında bir cünüplük vardır. Burada mana, hadis ifade ediyor. Hani saçı güzel yıkayın ve cildi iyice ne yapın? Cildi iyice temizleyin. Yani suyu her yere ulaştırdığınızdan emin olun.、E, manasında söylenmiş olan、e, bu manayı ifade eden bir hadis. Lakin bu hadis nedir? İşte kitapta da yazdığı gibi takrif eden imamların da zayıf kabul etmiş olduğu bir hadistir. Evet. Buraya kadar anlaşılmayan veya sormak istediğimiz bir şey var mı? Yok. Tamam. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ